7. cinayet İşittim İttihad-ı Muhammedi Aleyhissalatu Vesselam namı ile bir cemiyet teşekkül etmiş. Nihayet derecede korktum ki bu ismi mübarekin altında bazılarının bir yanlış hareketi meydana gelsin. Sonra işittim bu ismi mübareki bazı mübarek zevat Süheyl Paşa ve Şeyh Sadık gibi zatlar daha basit ve sırf ibadete ve sünnet-i seniyeye tebaiyete nakletmişler. Ve o siyasi cemiyetten katı alaka ettiler. Siyasete karışmayacaklar. Lakin tekrar korktum. Dedim, bu isim umumun hakkıdır. Tahsis ve tahdit kabul etmez. Ben nasıl ki dindar müteaddit cemiyete bir cihetle mensubum. Zira maksatlarını bir gördüm. Kezalik o ismi mübareke intisab ettim. Lakin tarif ettiğim ve dahil olduğum İttihad-ı Muhammedî'nin Aleyhissalatu vesselam tarifi budur ki, şarktan garba, cenubtan şimale uzanan bir silsile nurani ile merbut bir dairedir. Dahil olanlar da bu zamanda 300 milyondan ziyadedir. Bu ittihadın cihetül vahdeti ve irtibatı tevhidi ilahidir. Peyman ve yemini imandır. Müntesipleri kalu beladan dahil olan umum müminlerdir. Defter-i esmaları da levh-i mahfuzdur. Bu ittihadın naşir-i efkarı umum kütubu İslamiyedir. Günlük gazeteleri de ilahi kelimetullahı hedef-i maksad eden umum dini gazetelerdir. Kulüp ve encümenleri cami ve mescitlerdir ve dini medreseler ve zikirhanelerdir. Merkezi de haremein şerifeyindir. Böyle cemiyetin reisi Fahri Alem'dir Aleyhissalatu vesselam ve mesleği herkes kendi nefsiyle mücاهده yani ahlaka ahmediyye aleyhissalatu vesselam ile tahalluk ve sünnet-i nebeviyeyi ihya ve başkalara da muhabbet ve eğer zarar etmezse nasihat etmektir. Bu ittihadın nizamnamesi sünnet-i nebeviye ve kanunnamesi evamir ve nevahi-i şer'iyedir ve kılınçları da berahini kat'aadır. Zira Medenilere galebe çalmak, ikna iledir, icbar ile değildir. Taharrî hakikat, muhabbet iledir. Husumet ise vahşet ve taasuba karşıydı. Hedef ve maksatları da ilahi kelimetullahtır. Şeriatta yüzde 99 ahlak, ibadet, ahiret ve fazilete aittir. Yüzde bir nispetinde siyasete mütealliktir, onu da ulül emirlerimiz düşünsünler. Şimdiki maksadımız o silsile-i nuraniyeyi ihtizaza getirmekle, herkesi bir şevkib, hâhişi, vicdaniyeyle, tariki terakkide, kabî-i kemalata sevk etmektir. Zira ilahi kelimetullahın bu zamanda bir büyük sebebi maddeten terakki etmektir. İşte ben bu ittihadın efradındanım ve bu ittihadın tezahürüne, teşebbüs edenlerdenim. Yoksa sebebi iftirak olan fırkalardan, partilerden değilim. Hasıl, Sultan Selim'e biat etmişim. Onun ittihad-ı İslam'daki fikrini kabul ettim. Zira o, vilayat şarkıyı ikaz etti, onlar da ona biat ettiler. Şimdiki şarklılar, o zamandaki şarklılardır. Bu mes'elede seleflerim, Şeyh Cemaleddin-i Efkani, Allâmelerden Mısır Müftüsü Merhum Muhammed Abdüh, Müfit alimlerden Ali Suavi, Hoca Tahsin, ve ittihad-ı hedef tutan namık kemal ve sultan selimdir ki demiş ihtilafu tefrika endişesi kuşey kabrimde hatta bir karar eyler beni İttihatken savleti adayı def'e çaremiz ittihad etmezse millet dağdareyler beni yavuz sultan selim ben zahiren buna teşebbüs ettim iki maksada azim için birincisi o ismi tahdit ve tahsisten halas etmek ve umum mü'minlere şumulunu ilan etmek, ta ki tefrika düşmesin ve evham çıkmasın. İkincisi, bu geçen musibeti i azimeye sebebiyet veren fırkaların, iftirakının tevhid ile önüne set olmaktı. esefa ki, zaman fırsat vermedi, sel geldi, beni de yıktı. Hem derdim, bir yangın olsa, bir parçasını söndüreceğim. Fakat hocalık elbisem de yandı ve uhtesinden gelemediğim bir yalancı şöhrette maal memnuniye ref oldu. Ben ki adi bir adamım, böyle meclisi mebusan ve ayan ve bükelanın en mühim vazifelerini düşündürecek bir emri uhdeme aldım. Demek cinayet ettim. Sekizinci cinayet. Ben işittim ki askerler bazı cemiyetlere intisap ediyorlar. Yeniçerilerin hadisesi müthişesi hatırıma geldi. Gayet telaş ettim. Bir gazetede yazdım ki: Şimdi en mukaddes cemiyet ehli iman askerlerin cemiyetidir. Umum mümin ve fedakar askerlerin mesleğine girenler neferden seraskere kadar dahildir. Zira ittihat, uhuvvet, itaat, muhabbet ve ilahi kelametullah dünyanın en mukaddes cemiyetinin maksadıdır. Umum mü'min askerler, tamamiyle bu maksada mazhardırlar. Askerler merkezdir. Millet ve cemiyet, onlara intisap etmek lazımdır. Sair cemiyetler, milleti asker gibi mazhar-ı muhabbet ve uhuvvet etmek içindir. Amma ittihadı Muhammedî aleyhissalâtu Vesselam ki, umum mü'minlere şamildir, cemiyet ve fırka değildir. Merkezi ve saf-ı evveli gaziler, şehitler, alimler. Mürşitler teşkil ediyor. Hiçbir mü'min ve fedakar asker, zabit olsun, nefer olsun hariç değil ki, ta intisaba lüzum kalsın. Lakin bazı cemiyeti hayriye, kendine İttihad-ı Muhammedi diyebilir. Buna karışmam. Ben ki adi bir talebeyim, böyle büyük ulemanın vazifelerini gasp ettim, demek cinayet ettim. Dokuzuncu cinayet. Mart'ın otuz birinci günündeki dehşetli hareketi, 2-3 dakika uzaktan temaşa ettim. Müteaddit metalibi işittim. Fakat yedi renk süratle çevrilse yalnız beyaz göründüğü gibi o ayrı ayrı matlaplardaki fesadatı binden bire indiren ve avamı anarşilikten kurtaran ve efrat elinde kalan umum siyaseti mucize gibi muhafaza eden lafzı şeriat yalnız göründü. Anladım iş fena, itaat muhtel, nasihat tesirsizdir. Yoksa her vakit gibi, yine o ateşin söndürülmesine teşebbüs edecektim. Fakat avam çok, bizim hemşehriler gafil ve saf değil, ben de şöhreti kazibe ile görünüyorum. Üç dakikadan sonra çekildim. Bakır köyüne gittim, ta beni tanıyanlar karışmasınlar, rast gelenlere de karışmamak tavsiye ettim. Eğer zerre miktar dahlim olsaydı, zaten elbisem beni ilan ediyor, istemediğim bir şöhret de, beni herkese gösteriyordu. Bu işte pek büyük görünecektim. Belki Ayas Tafanos'a kadar, tek başıma olsun, hareket ordusuna mukabele ederek, ispatı vücut edecektim. Merdane ölecektim. O vakit, dahlim bedihi olurdu, tahkike lüzum kalmazdı. İkinci günde bir ukde hayatımız olan, itaat-ı askeriyeden sual ettim. Dediler ki, askerlerin zabitleri, asker kıyafetine girmiş, İtaat çok bozulmamış. Tekrar sual ettim. Kaç zabit vurulmuş? Beni aldattılar, dediler. Yalnız dört tane. Onlar da müstebi demişler. Hem şeriatın adab ve hududu icra olunacak. Bir de gazetelere baktım. Onlar da o kıyamı meşru gibi tasvir ediyorlardı. Ben de bir cihette sevindim. Zira en mukaddes maksadım, şeriatın ahkamını tamamen icra ve tatbiktir. Fakat itaatsiz askeriyeye halel geldiğinden nihayet derecede meyus ve müteessir oldum ve umum gazetelerle askere hitaben neşrettim ki Ey askerler zabitleriniz bir günah ile nefislerine zulmediyorlarsa siz o itaatsizlikle 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon nüfusu İslamiyenin haklarına bir nevi zulmediyorsunuz zira umum İslam ve Osmanlıların haysiyet, saadet ve bayrağı tevhidi, bu zamanda bir cihette sizin itaatinizle kaimdir. Hem de şeriat istiyorsunuz, fakat itaatsizlikle şeriata muhalefet ediyorsunuz. Ben onların hareketini, şecaatlerini okşadım. Zira, efkar-ı umumiyenin yalancı tercümanı olan gazeteler, nazarımıza hareketlerini meşru göstermişlerdi. Ben de takdir ile beraber nasihatımı bir derece tesir ettirdim, isyanı bir derece bastırdım. Yoksa böyle asan olmazdı. Ben ki bilfiil fiil tımarhaneyi ziyaret etmiş bir adamım. Neme lazım, böyle işleri akıllılar düşünsün demediğimden cinayet ettim. Onuncu cinayet. Harbiye nezaretindeki askerler içine, cuma günü ulema ile beraber gittim. Gayet müessir nutuklarla sekiz tabur askeri itaate getirdim. Nasihatlerim tesirini sonradan gösterdi. İşte Nutkun sureti. Ey asakiri müvahhidin, 30 milyon Osmanlı ve 300 milyon İslam'ın namusu ve haysiyeti ve saadeti ve bayrağı tevhidi bir cihette sizin itaatinize vabestedir. Sizin zabitleriniz bir günah ile kendi nefsine zulmetse, siz bu itaatsizlikle 300 milyon İslam'a zulmediyorsunuz. Zira bu itaatsizlikle uhuvvet İslamiye'yi tehlikeye atıyorsunuz. Biliniz ki asker ocağı cesim ve muntazam bir fabrikaya benzer. Bir çark itaatsizlik etse bütün fabrika her olur. Asker neferatı siyasete karışmaz. Yeniçeriler şahittir. Siz şeriat dersiniz, halbuki şeriata muhalefet ediyorsunuz ve lekedar ediyorsunuz. Şeriatla Kur'anla, hadisle, hikmetle, tecrübeyle sabittir ki sağlam dindar hakperest ulülemre itaat farzdır. Sizin ulülemriniz üstadınız, zabitlerinizdir. Nasıl ki mahir mühendis, hazık tabip bir cihette günahkar olsalar tıp ve hendeselerine zarar vermez. Kezalik münevverul efkar ve fenni harbe aşina, mektepli, hamiyetli Mümin zabitlerinizin bir cüzi nameşru hareketi için itaatinizi halel vermekle Osmanlılara, İslamlara zulmetmeyiniz. Zira itaatsizlik yalnız bir zulüm değil, milyonlarca nüfusun hakkına bir nevi tecavüz demektir. Bilirsiniz ki bu zamanda bayrakı tevhid-i ilahi sizin yedi şecâatenizdedir. O yedin kuvveti de itaat ve intizamdır. Zira bin muntazam ve muti asker yüz bin başı bozuğa mukabildir. Ne hacet, yüz sene zarfında, otuz milyon nüfusun vücuda getirmediği böyle pek çok kan döktüren inkılapları, siz itaatinizle kan dökmeden yaptınız. Bunu da söylüyorum ki, hamiyetli ve münevverül fikir bir zabiti zayi etmek, manevi kuvvetinizi zayi etmektir. Zira şimdi hükümferma, şecati imaniye ve akliye ve fenniyedir. Bazen bir münevverül fikir yüze mukabildir. Ecnebiler size bu şecaatle galebeye çalışıyorlar. Yalnız şecaatı fıtriye kafi değil. Elhasıl Fahri Alemin fermanını size tebliğ ediyorum ki itaat farzdır, zabitinize isyan etmeyiniz. Yaşasın askerler, yaşasın meşrutai meşrua. Demek ki ben bu kadar alim varken böyle mühim vazifeleri deruhte ettiğimden cinayet ettim 11. cinayet ben vilayate şarkiye de aşiretlerin hali perişaniyetini görüyordum anladım ki dünyevi saadetimiz bir cihetle fununu cedide medeniye ile olacak o fununun da gayri müteaffin bir mecrası ulema ve bir menbaı da medreseler olmak lazımdır ta ulemay din funun ile ünsiyet peyda etsin zira o vilayatta Yarı bedevi vatandaşların zimamı ihtiyarı ulema elindedir ve o saik ile der saadete geldim. Saadet tebehhümüyle o vakitte şimdi münkasım olmuş, şiddetlenmiş olan istibdatlar merhum sultanı mahluâ isnad edildiği halde onun zaptiye nazırı ile bana verdiği maaş ve ihsan-ı şahanesini kabul etmedim, reddettim, hata ettim. Fakat o hatam Medrese ilmiyle dünya malını isteyenlerin yanlışlarını göstermekle hayır oldu. Aklımı feda ettim, hürriyetimi terk etmedim. O şefkatli sultana boyun eğmedim, şahsi menfaatimi terk ettim. Şimdiki sivrisinekler beni cebirle değil, muhabbetle kendilerine müttefik edebilirler. Bir buçuk senedir burada memleketimin neşri marifi için çalışıyorum. İstanbul'un ekserisi bunu bilir. Ben ki bir hammalın oğluyum. Bu kadar dünya bana müyesser iken, kendi nefsimi hammal oğulluğundan ve fakr halden çıkarmadım ve dünya ile kökleşemediğim ve en sevdiğim mevki olan vilayeti şarkiyenin yüksek dağlarını terk etmekle, millet için tımarhaneye ve tevkifhaneye ve meşrudiyet zamanında işkenceli hapishaneye düşmeme sebebiyet veren öyle umurlara teşebbüs etmekle, büyük bir cinayet eyledim ki, bu dehşetli mahkemeye girdim. Yarı Cinayet Şöyle ki, daire-i İslam'ın merkezi ve rabıtası olan nokta-i hilafeti elinden kaçırmamak fikriyle ve sabık Sultan Merhum Abdülhamid Han Hazretleri, sabık içtimai kusuratını derk ile nedamet ederek, kabul-ü nasihata istidat kesbetmiş zannıyla ve aslah tarik musalahadır mülahazası ile, şimdiki en çok ağraz ve infialata mebde ve tohum olan bu vuku'a gelen şiddet suretini daha ahsen surette düşündüğümden, merhum sultan-ı sabıka, ceride lisanı ile söyledim ki, münhasif yıldızı darül fünun ta süreyya kadar âli olsun. Ve oraya seyyahlar, zebaniler yerine, ehli hakikat, melaike-i rahmeti yerleştir, ta cennet gibi olsun. Ve yıldızdaki milletin sana hediye ettiği servetini, Milletin baş hastalığı olan cehaletini tedavi için, büyük dini darül sarf ile millete iade et. Ve milletin mürüvvet ve muhabbetine itimad et. Zira senin şahane idarene millet mütekeffildir. Bu ömürden sonra sırf ahireti düşünmek lazım. Dünya seni terk etmeden evvel, sen dünyayı terk et. Zekâtül ömrü, ömrü sani yolunda sarf eyle. Şimdi, muvazene edelim. Yıldız, eğlence yeri olmalı veya darülfünün olmalı. Ve içinde seyyahlar gezmeli veya ulema tedris etmeli. Ve gasp edilmiş olmalı veyahut hediye edilmiş olmalı. Hangisi daha iyidir, insaf sahipleri hükmetsin. Ben ki bir gedayım, bir büyük padişaha nasihat ettim, demek yarı cinayet ettim. Cinayetin öteki yarısını söylemek zamanı gelmedi. Haşiye, o yarının zamanı, on beş sene sonra, yirmi sekiz senedir müellifin sebebi hapsi olan, Siracun Nur'un ahirindeki bahse bakınız, tam o yarı cinayeti bileceksiniz.